Radyo Tiyatrosu Çaba Yazan, Adem Kaşkaya. Yöneten, Tolga Yeter. Yapımcılar, Muhammed Emre Buruşuk, Nevim Yılmaz. Efektör, Ersin Temelli. Oyunda rol alan sanatçılar, anlatıcı Zihni Göktay. Belma, Ada Yarar. Ali, Ateş Karabağ Kerem Arda Albayrak Kamuran Esin Umulu Neriman Beno Yıldırımlar Yeliz Özge Özder Aykut Emre Şen Recep Tolga Yeter Eğitim dert olunca insana daha güzel gelişilmiş dünya. Biz de bu kıssada istedik ki eğitimi dert edinelim de düşünelim, düşündürelim neden çaba önemli diye. Az yoldan us yoluna varmak isteyince bizler başka bir öze gerek kalmadı bu sefer. Şimdi açılsın hayal perdesi, dağılsın sesler, dikkat kesilelim hep beraber. Bakalım bu oyundan nasibimize neler düşer. Nasıl oldun Ali? Daha iyisin değil mi? Bilmiyorum Belma. Evden çıkmam iyi mi oldu, kötü mü oldu açıkçası bilemiyorum. Uf, yarın sınavım var ve ben dışarıdayım. Cık, ya kendimi kötü hissediyorum anladın mı? Hala ev diyorsun Ali. Bu kadar içine kapanıp sadece sınava odaklanman seni hasta edecek bak benden söylemesi. Dışarı çıkmaya çıkmaya belki mevsimlerin değiştiğinin bile farkında değilsin. Mevsim geçişleri insanı hasta eder kere. Cık. Bak işte ben de hasta oldum. Of, umarım yarına kadar geçer. Çok yaşa. Mikrop kapalı alanını da sever Alicim. Tek hastalık sebebi mevsim geçişleri değil yani. Düşün bak Ali. Sen eve kapandığında mevsim sonbahardı. Kış geçti ilk bahar geldi. Hatta o da geçiyor. Neredeyse yaza girdik. Sen daha yeni hava almak için dışarı çıkıyorsun. Bu kadar kendine yüklenmemelisin. Arada sırada dışarı çıksam belki bu kadar hastalanmazdın. <gülüyor> İkinizde çok abartıyorsunuz. Cumartesi pazarları kütüphaneye gittim hep ve bu süreçte benim için gayet yeterli oldu. Evden çık kütüphaneye git, kütüphaneden çık eve gel. Bir binadan çıkıp başka bir binaya girmek dışarı çıkmak değildir Alicim. Biz burada açık havadan, nefes almaktan, doğadan, tabiatın içinde bulunmaktan bahsediyoruz. Çiçekler, böcekler, rengaren kelebekler, yemyeşil ağaçlar hepsi dışarıda. Neyse arkadaşlar benim ders çalışmam gerekiyor. Ya hadi eve geçelim. Allah'ım yarın sınavım var ben kafeteryalarda geziyorum. Ali gerçekten abartıyorsun ama. Üniversite sınavına gelen bir tek sen değilsin. Seninle beraber kaç milyon öğrenci girecek? Rahatla biraz Allah aşkına. Bak bu kadar endişelenmene gerek yok. Hadi ilkini anlarım. Tecrübesizdin, acemiydin. İkinci kez aynı endişeleri yaşama bari. Bırak akışını su akar yatağını bulur kardeşim. Haksız mıyım Belma? Kerem doğru söylüyor Ali. Sen bu sınava ikinci kez giriyorsun. Bu endişeleri bir kenara bırakman lazım. Bu sınav dünyanın sonu değil. Hem bu şekilde çok daha fazla stres olduğun için sınavda sorulara odaklanamazsın. Korkularını bir kenara bırakıp kendini biraz rahatlatmalısın. Geçen sene içine bir korku girdi. Uyuyamadın, hasta oldun. Yine aynı sürece girme lütfen. Onlar hep geride kaldı. Hem bu kez daha iyi çalıştın. Artık çok daha iyi bir seviyedesin. Öyle böyle bitti gitti. O günler yok artık Ali. Evet, hayatında yeni bir dönem başlıyor. Düşünsene, hayalindeki mesleğe adım adım yaklaşacaksın. Artık yeni arkadaşlıklar, sıkı dostluklar zamanı, yeni ortamlar, yeni yüzler, kendini geliştirebileceğin farklı etkinlikler, bunlara odaklanmalısın. Yani senin anlayacağın sınav sadece geçiş için bir aşama. Sen iyiye ve güzele odaklan. Gerisi gelecektir, hiç merak etme kardeşim. Artık değişim zamanı. At içindeki kuruntuları boşver ya, gülümse birazcık. Ha? Şöyle. Bak ya yine düştü yüzü. Ne oldu? Yine ne geldi aklına? Her sabah altıda kalkıp gece yaralarına kadar test çözdüm. Bak ne güzel. Çalışmış çabalamışsın işte. Zorun ne? Evet. Çabaladım. Uğraştım. Dedim Didin... <gülüyor> Aç. Çok, çok yaşa. <gülüyor> Vaktimi hiç boşa geçirmedim ama sınava iki gün kala yine hasta oldum. Evet. Döndük yine başa. Olabilir. Hasta da olabilirsin. Ama bunun seni psikolojik olarak zayıflatmasına izin verme bence. Moralini düşürme. Ben gece yarısı 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldım. Ya bugün de size uydum dışarı çıktım. Sanki dün gece hiçbir şey olmamış gibi. Oho! oho. Biz ne diyoruz sen ne diyorsun be kardeşim? Biz neredeyiz sen neredesin Allah aşkına. Her şeyin başı sonu stres. Ben onu bilir onu söylerim. Sakin ol Kerem. Alicim herkes stresli dönemlerden geçer. Hangimizin başına gelmedi ki bu yaşadıkların? Biz de yaşadık aynı şeyleri. Gayet doğal senin de yaşaman. Hatta sen ikinci kez yaşıyorsun. Korku ve endişelerini gayet iyi anlıyorum ama... ...kendini bu psikolojiye sokarsan daha da hasta edersin. Zihin hastalıkları abartır. Hastayım dedikçe zihin inanır ve hastalık yerleşir kalır. O yüzden evden çıkardık başka şeylere odaklanman ve zihnini temizlemen için. Çok şükür serum ve ilaçlar iyi geldi ateşim 38 dereceye kadar düştü. Aç. Çok yaşa. Tamam işte bak. Her şey yoluna giriyor. Siz geldiğinizde ben evde dinleniyordum. Biraz daha dinlensem belki daha iyi olurdum şimdi. Biz geldiğimizde hasta yatağında soru çözüyordun. Nasıl dinlenmek bu? Son bir kez tekrar yapmak istemiştim. Aç. Çok yaşa. Sınava 19 saatten az kalmış. Senin gezip dolaşman Kafanı dinleyip boşaltman lazımken sen hala ders tekrarından bahsediyorsun. <gülüyor> Tekrar etmek iyidir diye düşündüm işte. E bilgileri tazeler. <gülüyor> Aç. Çok yaşa. Sana çok yaşa demekten yoruldum Ali. tam mı yapıyorsun? Ya Belma dün gece hastanedeydim diyorum. Hastayım niye mahsus yapayım? Geçen sene de sınav zamanı hastaydın. Bu sene de hastasın. Belki seneye de hasta olacaksın. Hastalık sürekli engel mi olacak sana? Ha, çok korkuyorum Kerem. Belki de sınava hiç giremeyeceğim. Yanılıyorsun kardeşim. Sen o sınava gireceksin ve ben inanıyorum ki çok başarılı olacaksın. Söylemesi kolay. Ellerim ayaklarım titriyor. Bak yüzüm ne kadar renksiz. Anlaşıldı. Senin üniversite okumak diye bir derdin yok. En iyisi sen hiç girme sınava. Otur evinde dinlen. Bir işe girer çalışırsın. Evlenirsin, çoluk çocuğa karışırsın. Oh! Kerem. Tamam ya daha başka bir şey demiyorum. Ama ben kimya mühendisi olmak istiyorum. Ali kimya mühendisi olabilmen için üniversiteden mezun olmalısın. Bak bir şey demeyeceğim diyorum. Yine diyeceğim... Üniversiteden mezun olabilmek için de önce sınava girmelisin kardeşim. Üf, hasta hasta sınava gireceğim ama. Aa, korkarım yine kazanamayacağım. Kötü puan alacağım. Aa, yeter ya. Vallahi sinirleneceğim. Yeter artık kapatalım bu konuyu. Siz kazandınız tabii okuyorsunuz. Ben ben sadece liseyi bitirebildim. Hiçbir şeye güvenmiyorsan bari kendi çabana biraz güven. Sen demiyor musun aylardır çalışıyorum diye? Mezuna kaldım hiçbir kariyerim yok. Boş, bomboş bir insanım. Geleceğim yok. Ay vallahi çıldıracağım yeter. Ali kendine gel lütfen. Dur Belma. Ben bu sorunu çözeceğim. Nasıl? Bana güven. Ne yapacaksın? Meditasyon. Yani diğer adıyla derin düşünme. Heh, bir bu kalmıştı. Ya derinimi kaldı? Zaten düşünmeden duramıyorum. E düşündükçe de heyecanlanıyorum. Aklım başımdan gidiyor. E aklım başımdan gidince de... Güven bana. Yapacağı meditasyon seni rahatlatacak Ali. Sen yeter ki kendini bana bırak. Kerem gerçekten iyi gelecek mi? Daha da kötü olmasın. Gelecek gelecek. Sen merak etme Belma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ya ne konuşuyorsunuz siz aranızda fısır fısır. Ya Kerem ya beni korkutuyorsun. Korkma Ali. Bana güven. Şimdi bana odaklan. Gözlerimin içine bak. Hiçbir şey düşün. Sadece dediklerimi yap. Derin bir nefes al. Al al al al. Şimdi nefesini yavaşça bırak. Ya ben zaten nefes alıyorum. Bu nefesin ne faydası olacak? Ellerini uzat. Kerem umarım ne yaptığını biliyorsundur. Görmüyor musun? Elleri titriyor. Rahat ol Belman. Ben halledeceğim. Şimdi derin nefes al. Nefesini bırakırken yavaş yavaş saymaya başla. Ne? Bir, iki, üç diye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 10. Dur <gülüyor> dur Ne şimdi bu Bak heyecanı geçti Aferin sana Kerem Hıçkırık geçirmenin en kestirme yolunu buldun bence En azından biraz sakinleşti Ya of kazanamayacağım istediğim okula gidemeyeceğim Boşuna mezuna kaldım her şey boş Ya benimle uğraşmayın arkadaşlar Benim hayatım bitmiş Belma Kerem kaçın Siz kendinizi kurtarın beni düşünmeyin Olmaz Böyle olmaz Hadi Bir sirkelen kendine gel Kerem Allah göstermesin bu çocuğun başına bir şey gelecek diye ödüm patlıyor. Belma biz kuzeniz. Kardeş sayılırız. Kardeşlik zor günde beraber olmaktır. Ne yapsak bilemedim ki. Daha ne yapacağız? Biraz nefes alsın diye Ali'yi aldık dışarı çıkardık. O hala aynı yerde. Eve mi dönsek? Galiba en doğrusu bu. Eve gidelim. Yatıp uyurum biraz dinlenir kendime gelirim. Of alnım da çok sıcak zaten. Kesin ateşim yükseldi. İraçlarımı alıp biraz ter atarım. Ha uyumalıyım. Allah korusun ya tekrar hastaneye gidecek kadar kötü olursam. Ay bu sınava giremezsem hayatım mahvolur, perişan olurum. Her şey biter. Tamam Ali. Kalkıyoruz. Belma, sınava 18 saat var. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu kadar artık. Eve gidiyoruz. Anlamalı Ali olan aslında. Maharetle bilgi kardeştir. Bilgiyi öğrenmek yetmez. Mahareti de geliştirmek gerekir. Kimi kazanarak? Kimi kaybederek geçer sınavlardan ama... ...asıl olan her zaman öğrenmeye devam etmektir. Ah çocuğumu, Ali'mi hasta hasta dışarı çıkardılar. Aman be Kamuran ablacığım, sen de çok abartıyorsun. Ne bu haller? Aaa ne parçaladın kendini Kamuran. Ali sanki yedi kat yabancıyla dışarı çıkmış da onlardan zarar gelecek gibi konuşuyorsun... Biri teyzesinin kızı Belma, diğeri halasının oğlu Kerem. Nerimanım, Hanım, Yelizim. ikiniz de doğru söylüyorsunuz. Ama siz de bana hak verin. Benim oğlum dün geceyi hastanenin acil servisinde geçirdi. Yarın üniversite sınavı var. Korkuyorum. Tam iyileşmişken ya daha kötü olursa? Korkma, korkma. Ay dur bak, mesaj gelmiş telefonuma. Bakayım, bakayım. Üf, gözlerim de görmüyor ki ya. Kimmiş bu? Hah. Bak Kerem'den gelmiş. Yavrum benim annesini hiç habersiz bırakmaz. Yola çıkmışlar bile geliyorlarmış. Aaa Belma da bana mesaj atmış. Nasıl da duymadım. ha sessizde kalmış. Şunu sessizden alayım. Hadi için ferahlasın artık Kamuran ablam. Rahatla biraz. Ay, geçen sene de böyle oldu. Bu sene de aynı şey. Ya hastalığı devam ederse? Ah oh, Kamuran yengem benim. Telaş ettiğin şeye bak. Eve gelince güzel bir nane limon yaparsın. Hiçbir şey kalmaz. Turp gibi olur. Abla, bal da önemli. Mutlaka yemeli. Evde var değil mi? Sabah akşam kaşık kaşık yediriyorum. Hem de doğal, organik. İlaçlarını verdin mi? Verdim Neriman, verdim. Bütün ilaçlarını verdim. Vermesen iyiydi. Sana bitkisel kür tavsiye edecektim. Şimdi ilaçların üzerine olmaz. Geçen televizyonda gördüm. Çok güzel bir tarif verdiler. Zencefil, bal, e, ha, tarçın, bir de bol limon. Bunları güzelce karıştıracaksın ortaya şifa dolu bir takviye çıkıyor. Ah be Yeliz, ne kullandıysam ne yaptıysam hiçbir şeyin faydasını görmedim her şey boşuna. Ne demek canım her şey boşuna niye öyle umutsuz konuşuyorsun ablacığım biraz pozitif ol. Sen böyle olursan Ali kim bilir nasıl olur ona bu şekilde destek değil köstek olursun. Çocuk zaten stresli endişeli bir de siz böyle olursanız çocuğun vay haline. Niye öyle konuşuyorum Yeliz biliyor musun? Çünkü Ali'nin derdi üniversite sınavı. Sınav günü yaklaşınca her türlü hastalığı mıknatıs gibi kendine çekiyor. Geçen sene de aynı şeyi yaptı. Bu sene de yapıyor. O kadar da emek verdi ki hepsi boşa gidecek diye korkuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum Kamuran. Aa niye anlamıyorsun Nerima? Neyi anlamıyorum biliyor musun abla? Aykut da senin oğlun. O da sınava girdi çıktı. Niye onda böyle bir şey yaşamadın? Aykut'ta hiç böyle bir zorluk çekmedik. Sınav yerine kendi gitti. Kendi geldi. Biz bile götürmedik. Gittiği ilk sene de bilgisayar mühendisliğini kazandı. Peki canım ablacığım. Ali de niye böyle oldu? Ters tepen şey ne? Ya Kamuran abla. Siz yoksa çocuğun üstüne gidip aşırı mı baskı yaptınız ha? Hayır çocuğumun üzerinde nazar var nazar. Başka ne olabilir? Bence stres. Çok doğru söyledin Yelizciğim. Stres. Çağımızın vebası. O yüzden işte gençlerin üzerine fazla gitmemek lazım. Vallahi ne isterse yapıyoruz. Bir dediğini iki etmiyoruz. Düşün, onun yüzünden dizilerimi seyredemez oldum. O kadar ilgiliyim yani. İlahi abla, dizileri izlememekte önemli bir ilgi kıstası değil bence ama neyse. Sen benim büyüğümsün, ablamsın, daha iyi bilirsin ama... ...derler ki çocuğun her zaman her dediğini yapmayın. Arada bir dediğini yapın ki yaptığınızın kıymeti olsun. Abla... Ali ders çalışıyor mu? Yani düzenli olarak çalışıyor mu? Yeliz'im bir tanem. Ali'm var ya Ali'm sabahın köründe kalkıyor. Gece yarısından sonra yatıyor. Ne gecesi var ne gündüzü. Sanki hiç uyumuyor. Aman canım öyle de olur mu? Bari öğlen vakti uyusun çocuk. Önünde soru bankaları. Biri bitiyor biri başlıyor. Konu bitiyor soru bitmiyor. Öğleni gündüzü gecesi sabahı birbirine karışmış durumda. Hiç vazgeçmiyor. Ay çocuğun bu kadar yorulması da hiç doğru değil ama neyse sen anlatırken ben bunaldım valla. Banka dediğine para yatırırsın, para çekersin. Soru bankası, çöz çöz bitmiyor. Gece rüyalarıma giriyor artık. Kitapçıya gidiyorum güya rüyamda, kitapçı da banka gibi bir yer. Para yatırıyorum, soru alıyorum. <gülüyor> Nerede soru çözüyorsun yoksa? Yok artık daha neler. Ali'nin arkasından evi ben temizliyorum. Bana o kağıtları toplamak bile yetiyor demek. Ya ay abla. Her gün mü böyle? Bu kadar yoğun çalışıyor ha? Sadece haftanın beş günü Nerim Hanım, Pazartesiden cumaya kadar. Hafta sonları bari stres azaltıcı bir faaliyete gitseydi. Ne bileyim yüzme, basketbol, futbol... İşte sosyal faaliyetler yani. Ha cumartesi pazarı dolu Yeliz'im. Kütüphaneye gidiyor. Sabah evden çıkışını, gece gelişini görüyoruz. O kadar. Yani diyorsun ki Ali haftanın yedi günü... Sabahtan gece yarısına kadar soru çözüyor. Vah yavrum vah. Başına bunlarda mı gelecekti? Ne gelmiş başına? Ay daha ne olsun abla. Gece gününüz çalıştıra çalıştıra Ali'nin psikolojisini bozmuşsunuz. Bizim zorladığımız yok diyorum Yeliz. Kendisi planlıyor nasıl istiyorsa... Ay hala gelmediler üf nerede kaldılar acaba? Hasta hasta çocuğumu dışarı çıkardılar. Üstelik bütün geceyi hastanede geçirmişti. Canım kötü mü yaptı çocuklar? Temiz hava alsın biraz stres atsın diye dışarı çıkardılar. Kapatmışsın çocuğu eve bildiğin cezaevi. Yeli Hanım benim çocuğumun yarın sınavı var. Varsa var ama abartın abla. Belki de şu senin aşırı ilgili korumacı halin Ali'yi evhamlı biri yaptı. Hay aklınla bin yaşan Eriman ne güzel söyledin. Ya bu kadar abartmanın bir alemi yok. Kendi haline bırak. Sun nasıl olsa kendi yolunu bulur. Hımm sizin tuzunuz kuru tabii. Konuşun bakalım. Aa abla sen neler diyorsun? Tuzunuz kuru ne demek? Sizin derdiniz yok diyorum Neriman Hanım. Kırk yıllık öz kardeşini şimdi Neriman Hanım mı yaptın abla? Sana hiç yakıştıramıyorum. Sinirlenince kendini kaybediyorsun. Hem senin derdin benim derdim ne demek? Hı. Birimizin derdi hepimizin derdi. İkinizin de çocukları üniversiteye gidiyor. Ben küçük oğlumun derdiyle uğraşırken... ...sizin çocuklar yakında okulu bitirip işe girecekler. Abla sen bizim çocukları mı kıskanıyorsun? Asıl siz benim oğlumu kıskanıyorsunuz. Ay, kıskanmak mı? Aa bu nasıl bir söz? Teyzeyim ben teyze. Anne yarasıyım Ali'nin. E, ben de el değilim yani. Özböz halasıyım. Kendi yeğenimi. Ablamın çocuğunu mu kıskanacağım? Ne kadar ayıp. Ali de bizim çocuğumuz Aykut'ta. Ne Ali ne Aykut... Hangisinin eline diken batsa benim canım yarar. Ayrımcılık falan yapmayalım lütfen. Çok kırıldım abla. Sözün çok ağır geldi bana. Tamam tamam özür dilerim. Ama siz de konuşmanıza dikkat edin biraz. Derdim var benim derdim. Söylediğiniz en ufak bir şeyi yanlış anlayıp üzülebilirim. Sizden en azından şu sınav geçene kadar anlayış istiyorum. Kaygı bozukluğu. Ne? Hastalığının ismi. Ay, ay patladım patlayacağım. Şimdi de beni deli mi yaptınız? Aman ablam tamam sustum bir şey söylemiyorum. Ay, nerede kaldı bu çocuklar? Nereye gittiler? Hani dönüyorlardı? Ay yakındaki kafeteryalardan birine gideceklerdi uzakta değillerdir. Telaşlanma gelirler şimdi. Ay gelsinler yoksa gerçekten delireceğim. Abla telefonun çalıyor. Aa Aykut arıyor. Cık, hayırdır inşallah. Anne. Aykut oğlum. Eee saat dört bile olmadı. Bu saatte niye gelsin? Arıyorum telefonu kapalı. Ne yapacaksın babanı? Bilgisayara format atacağım. Babama ait dosyalar var. Belki silinebilir. Sil gitsin. Anne önemli olabilir. Esilme o zaman. Her ihtimale karşı bütün dosyaları izleyeceğim. Ama işte bilgisayarımda bana ait olmayan dosyalar olunca rahatsız oluyorum. Babama ulaşsam iyi olurdu. Bugün cuma değil mi? Aa, şimdi aklıma geldi. İki ile beş arası toplantıları var. Neyse beşten sonra ararım eve gelince hallederiz. Sen bilirsin oğlum. Dediğim gibi bilgisayar işlerinden ben anlamam. Ali nasıl oldu? Dışarı çıktı. Dışarı mı çıktı? Hmm, Nirman teyzenle Yeli Salan geldi de Belma'yla Kerem de Ali'yi biraz hava aldırmak istediler. Anne yarın sınavı var. Doktor ne dedi? Unuttunuz mu? Dinlenmesi gerekiyordu. İlaçlarını içti mi? Hay Allah. İlaçlarını içti de baş edemedim oğlum. Yapmayın etmeyin dedim ama aldılar götürdüler. Dinlemedi çocuklar. Dün Umarım olmaz. Hem belki kuzenleri iyi gelir ona. Kafasını dağıtmış olur. İyi neyse oğlum. Sen kafana takma. İşine gücüne bak. Kardeşinle ben ilgilenirim. Yok anne. Ee, çalışmalıyım. Akşama görüşürüz. Kapatıyorum. Eee? Ne diyor Aykut? Aman. Bilgisayar işleri işte. Ay. A, a Niye doğru dürüst bir şey yemediniz? Patates salatası olduğu gibi duruyor. Dolmaya da hiç dokunmamışsınız. Vallahi içine sıf et doldurdum. Yazık günah, israf olmasın. Ay öyle çok şey yapmışsın ki ablam. Yine kilo alacağız. Kilo hepimizin derdi ama kilo alacağım diye de ikram geri çevrilmez. Tadında bırakmak lazım. Bak ikram diye her gördüğünüzü yemeyeceksiniz. Vallahi benimkisi doğum kiloları. Belmeye hamileyken kilo aldım. <gülüyor> ben iki çocuk doğurdum, gram kilo almadım. <gülüyor> Kendimizi kandırmayalım hanımlar. Kilo almanın doğumla alakası yok. Tamamen yeme işi. Bak, böyle sakin sakin hiç çaktırmadan yiyeceksiniz. Niçin? Çünkü yemek aceleye gelmez. Acele gidilen yol ecele, acele yenen yemekte kiloya gider. Ben onu bunu bilmem. Hamileyken kilo aldım. Bunu bilir bunu söylerim. Yoksa genç kızlığımda dal gibiydim. Ablam daha iyi bilir. Ah Neriman ah hamileliğin aklımdan çıkmıyor ki. Ay ne çektirmiştim bize. Doğru. Zor sancılı bir hamilelikti benim ki. Çok şükür geride kaldı. Vallahi hamilelik zor ama mükafatı çok güzel. Ay güzel kız Barma. <gülüyor> Ay Neriman doğduğu günü dün gibi hatırlıyorum. Ne güzel bir bebek öyle kucağında. Ya 22 sene oldu. O kadar oldu mu ya? Hii, yaşlanmışız. Aynaya mı baksak? Ne zaman okula başladı ne zaman bitirdi valla anlamadım. Anlaşılmıyor ki. Çocuk işte bir bakmışsın büyümüş. Nereden nereye? Yarın öbür gün bir bakmışsın mezun olmuşlar. Mezuniyet törenini hayal bile edemiyorum. Muhteşem olacak. ...benimle alay mı ediyorsunuz? Ay ablan yine ne var? Ben oğlumun derdiyle yanıyım... ...siz çocuklarınızın üniversite hayatını konuşmakla kalmayın... ...mezuniyetini hayal edin. Ay ne var canım? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Çocuklarımızdan konuşuyoruz. Ay abla valla sen çok alıngan olmuşsun. Aa, Aykut bizim çocuklardan önce sınava girip üniversiteyi kazandı. Tek kelime olsun ona kötü söz söyledik mi? Evet. Aykut bilgisayar mühendisliğini kazandığında hep birlikte sevinmedik mi? İzmir'e giderken arkasından dualar okumadık mı? Mezuniyet törenine birlikte gitmedik mi? Ali'nin dün gece acile kaldırıldığını öğrenir öğrenmez buraya geldik. Niye? Çünkü Ali'nin yanında olmak, ona destek vermek için. Evet. Kusura bakmayın. Dün gece uyuyamadım. Hafta sonu sınav var. Sinirlerim tepemde. Bir de hastalık falan olunca üst üste geldi her şey. O yüzden hassasiyetim arttı. Burnumdan soluyorum sürekli. Benim ablam... Güzel ablam canım ablam sinirlenme sakin ol ne yapacağımı bilmiyorum bazen aklım başımdan gidiyor en iyisi bitki çayı hemen aktardan bir şeyler alıp geleceğim ben kapı çalıyor ben bakarım kim gelmiş aa oğlum Kerem'im gelmiş Belma nasıl geçti bakalım yavrum Ali durmadı anne eve gelmek istedi anasının oğlu Aman evden çıkmasınlar. Yüzüm sarardı. Betim benzin attı. Ateşim var deyince korktuk. Ay oğlum daha kötü olmuşsun. Ben sana dedim. Gitme dedim. Bak yine hastalığın yükseltti. Anne biliyorsun gitmek istemedim. Zorla götürdüler. Yat oğlum yat dinlensen. Ay çok halsizim teyze. Ayakta duramıyorum. Ay annem hemen yat hemen. Boğazım çok kötü yanıyor. Tuzlu suyla gargara yap. Anında geçer. Boğaz yanmasına birebir. Uyumak istiyorum. Ihlamur. Ihlamur uykuyu hemen getirir ya da dur ay, en güzel Melisa çayı aslında yoksa şey mi desem söylemek istediğim ay iyi dur buldum ya dedim ya bir karışım var diye dur Yok şu an gerek yok biraz dinlensin durumuna göre bakarız artık Hoş geldin canım. Hoş bulduk hanım. Ali nerede? Aman gözünü seveyim Recep. Biraz sessiz ol. Daha yeni uyudu. Kamuran akşam saatinde uyku olmaz. Tersi döner. Hemen uyandır. Ya bir daha da uyuyamaz da sabaha kadar uyanık kalırsa? Ya gece yarısı uyanır da sabaha kadar oturursa? Şurada uyalı ya bir saat oldu ya iki saat. Nasıl uyandırayım? Yemek yiyeceğiz de. Baban geldi de. Bir şeyler söyle uyandır işte. Anne, baba. Ali oğlum, gürültüye mi uyandın? Ne zaman geldin baba? Nasıl oldun oğlum, İyi misin? Abim geldi mi? Oğlum, ayakta kalma, gel otur şöyle. Uyuyamadım ki anne. Bak, koltuğa uzan oğlum, rahatla. Çok hailsizim. Ay, Allah'tan ateşin düştü. Dün geceliki halin neydi öyle? Aman aman, aman aman, dün geceyi hatırlatma. Ömrümden ömür gitti. Of, dışarı çıkmasam daha iyi olurdum. Bir de dışarı mı çıktın oğlum? Yelizle Neriman geldi. Müthiş ikili. Nereden haberler olmuş? Telefonda konuşurken ben söyledim. İyi yaptın. Telefonu icadı olmasa ne yapardınız bilemiyorum artık. Dün geceyi hastanede geçirdiğimizi öğrenince ikisi de apar topar geldiler. Doktor ne demişti? 24 saat sessiz bir ortamda dinlenecek, uyuyacak. Rahatlayacak ve stresten uzak kalacak. İlaçlarının da muntazaman alacak. Ne deseydim kızlara? Gelmeyin mi? Hadi geldiler. Dışarı çıkmasına niye izin verdin? Yeliz'le Neriman bunlar Recep. Bir geldiler, pir geldiler. Temiz hava iyi gelir, çivi söker diyerek aklıma girdiler. Aferin onlara. Müthiş fikir. Benim niye aklıma gelmedi? Yalvardım. Beni dinlemediler. Dinler mi? İkisi de her konunun uzmanı. Her konuda fikirleri var. Bir oldular, Belma ile Kerem'e telefonu açtılar. Onlar da koşa koşa geldiler. Niye gelmesinler? Sınavları bitmiş, dersleri yok. Vallahi nasıl oldu anlamadım. Bir de baktım dışarı çıkmışlar. Hanım, biri senin, biri benim kardeşim. Alınmama, vallahi ikisi bir araya geldi mi atom bombası etkisine sahip oluyorlar. Allah korusun, işbirliği yaptıklarında dünyayı bile yok edebilirler. Dışarı çıkmasam evde kalsam, belki 300 bilemedin 400 soru çözerdim. Bu çocuk yarın sınava girecek. İnsan bu kadar vurdum duymaz olmaz ki. Of en fazla yüz soru çözebildim. Biraz dinleneyim yüz soru daha çözerim. Of. Canım sıkıldı valla. Yemek hazır mı? İyi gelir diye tarhana çorbası yaptım. Hah iyi. Tarhana iyidir. Oğluma da şifa olsun inşallah. Yanına pirinç pilavı ve tobuk var. Tamam. Güzel. Aykut geldi mi? Seni arayıp duruyordu. Konuşabildiniz mi bari? Of! Telefonum kapalıydı. Açmayı unutmuşum. Kim bilir beni niçin aradı. Eli kulağındadır. Birazdan gelir konuşursunuz. Çok acıktım hanım. Abim geldi. Sen sofrayı hazırla hanım. Kapıyı ben açarım. Sofra hazır zaten. Sizi bekliyor. Hoş geldin oğlum. Baba seni arıyorum. Telefonun hep kapalı. Öğleden sonra toplantım var diye telefonu kapatmıştım oğlum. Sonra da kapalı unutmuşum. Dalgınlık. Hadi içeri geçelim. Ne haber Ali? Nasıl oldun? İyiyim abicim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Baba ne diyecektim sana? Geçen gün benim bilgisayarımda bir şeyler yapıyordun. Sonra da bana bu dosyaları silme. Senden sonra alırım demiştin. Aman oğlum aman sakın ha. Sakın silme. O kadar önemli yani. Sandığımdan daha çok. Gizli bilgiler mi yoksa? Hem de nasıl. Hayırdır? Yine neler karıştırıyorsun babacığım? Özel bilgiler, özel sırlar diyelim. Madem bu kadar önemli baba... Niye benim bilgisayarıma yazdın? Evdeki bilgisayar bozulunca çaresizlikten. Yani koskoca şirketin muhasebe müdürlüğünü yapıyorsun. Kendine ait bir bilgisayarım bile yok. Lazım değil ki oğlum. Ne yapayım bilgisayarı? İş yerinde benim sorumluluğumda olan bir bilgisayar zaten var. Evde de bilgisayarla işim olmuyor. Hem öyle olursa eve de iş gelir. Ne gerek var? İşte iş olsun. İş eve gelmesin. Önemli dosyalarını benim bilgisayarı atıyorsun ama. Aman canım. Aman, bir daha olmaz. Bu son olur, merak etme. Aykut, hoş geldin oğlum. Recep Bey, sofraya oturalım mı artık? Oturalım Kamuran Hanım. O zaman baba, senin işini yemekten sonra hallederiz. Olur mu? Olur, olur. Evet, yemek yelim artık. Çok acıktım. Oğlum, istersen yemeğini odana getirelim. Sen mutfağa kadar yorulma. İyiyim anne, bir şeyim yok. Gelirim. Mutfağa kadar yürüyebilecek misin? E o kadar kötü değilim abi. Yürürüm. Olsun. Ben yine de kardeşimin koluna gireyim. Öbür koluna da ben gireyim bari. Ne olur ne olmaz. Belki düşersin. Aa, siz de beni iyice kötü ettiniz. Bilmesem kendimi sayılı günüm kaldı sanacağım. O ne demek öyle? Düzgün konuş. Tövbe de oğlum tövbe de. Ağzından yel alsın. Aykut. Oğlum. Hala bulamadın mı? Bu masa üstüne attığım dosyalar değil mi baba? Ben bunlardan bahsediyordum silebilir miyim derken. E bunlar ne? Yok oğlum bunlar da lazım ama asıl önemli olanları başka bir yere kaydetmiştim herhalde. Peki dosyayı hangi isimle kaydettiğini hatırlıyor musun? Tabii ki. Kendi ismimle kaydettim. Baba bilgisayarda Recep adında hiçbir dosya yok. O zaman babamın adıyla kaydetmişimdir. E dedemin adıyla da yok. O zaman benim dedemin adıyla kaydetmişimdir. Dedenin adı ne? Mehmet. Ne arıyorsunuz baba? Oğlum sen uyumadın mı? Sen de soru çöz bari. 200'e yakın soru çözdüm abi. Hepsi de doğru çıktı. Ne güzel işte. Şimdi bir de uyursan. Sabaha dinç kalkar. Saat daha on bile olmadı. Biraz zaman geçsin uyurum. Senin dinlenmen lazım. İlaçlarını aldım. Buldum. Mehmet adında iki dosya var. Tamam işte. Mehmet bir, Mehmet iki. Film ismi gibi. Mehmet bir, Mehmet iki. Sinemalarda. Baba hikayemi yazıyorsun, filmi mi çekiyorsun? Ne filmi, ne hikayesi? Bir şeyleri kayıt altına alıyorum. Neyi? Bilmemesi gereken sırları mı? Hayır, tam tersi. Bilinmesi gerekenleri. Geçmişimi anlatıyorum. Babamın geçmişindeki olaylar gün çıktıkça büyük bir sır aydınlanacaktı. Mehmet 1, Mehmet 2. Bana daha çok iki bilim yani bir Mehmet gibi geldi. Mehmet 1 kim baba? Dedemin babası. E, Mehmet 2? Dedemin dedesi. Yani... Benim dedemin dedesinin ismi Mehmet, onun babasının adı da Mehmet. Sen hasta olduğunu emin misin? Bak cin gibi kafan çalışıyor. E, düşünmekle alakalı problemim yok baba. Her türlü soruyu çözerim. Sadece biraz üşütmüştüm, o kadar. Ya, siz abartıyorsunuz. Dedemin dedesi Mehmet 2. Dedemin babası da Mehmet 1. E, bu bilgileri ne yapacaksın baba? Senin ne işin yarayacak? Mehmet 2, dedemin dedesi. Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'da şehit olmuş. Birinci Dünya Savaşında mı? 1914-1918 yıllar arasında meydana gelen savaş. 10 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 3 milyona yakını Osmanlı askeriydi. Aslında savaşın en büyük mağduru da Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Maşallah. Her şeyi de biliyorsun. E başka işim yok baba. Durmadan öğreniyorum. Matematik, tarih, fen. Mehmet bir? Dedemin babası. İstiklal Savaşında Afyon yakınlarında şehit olmuş. E dedelerimiz ölmüş. Peki soyumuz nasıl devam etmiş? Dedem babası öldüğünde... ...üç yaşındaymış. Rahmetli dedem ne zaman beni görse... ...durmadan yetim kalan babasını anlatırdı. Keşke zamanında... ...anlattıklarını kayıt altına alsaymışım. Bir köy düşün. Kiminin kolu, kiminin bacağı olmayan... ...gazilerle dolu. Dul kalmış kadınlar. Bir de yetimler. Köyün engellilerini, kadınlarını... ...yetim kalan çocuklarını o dönemde... ...koruma altına almışlar. Yememiş, yedirmişler... Giymemiş giydirmişler. Onların yaşaması için ellerinden geleni yapmışlar. Yaşamışlar mı? Ölenler var. Yaşayanlar da. E, dedemin babası? Yaşamış. Yani o zaman biz şehit torunuyuz öyle mi? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Diye boşuna yazılmamış istiklal maaşı. Benim için istiklal maaşı... İçinden soru çıkacak bir metin gibiydi. Ama şimdi istiklal maaşla olan bakışım değişti. Meğer her satır ne kadar gerçekmiş. Bu kadar çok bilgiyi nasıl tutmadın baba? Nereden baksan burada en az yüz sayfa var. Rahmetli babam dedeme hep anlatırdı. Nasıl yetim kaldığını. Bize hep köydeki kadınlar tarafından büyütüldüğünü söylerdi. Ta o zamanlardan kalan merak demek ki. Tam tersi. Babam o zamanlar hiç dinlemezdim. Dinler gibi yapardım. Geçen sene... E-Devlet'ten soy kütüğümü araştırırken merak sardım. Bir sürü harita var. Kişiler, isimler, katıldığı birlik, nerede askerlik yaptığı, en son görev yeri. Çok karışık. Asıl önemli olan dedemin babası. O Afyon yakınlarında şehit düşmüş. Onunla ilgili bilgilere daha yeni ulaştım. Aa, bu da ne? Korkma korkma. Alt tarafı bir kelebek. Of çok büyük ya. Camı açın dışarı çıksın. Ali sadece bir kelebek... Bu soru bankalarında yazmaz belki ama tırtılın kanatlanmış hali Of abi dalga mı geçiyorsun bunu dört yaşından itibaren öğretiyorlar Ya tabii ki biliyorum kelebeğin tırtıldan dönüştüğünü Ya ayrıca ben tırtıldan da korkarım kelebekten de Tırtılın nasıl kelebek olduğunu biliyor musun? Biliyorum Bilsen korkmaz saygı duyardım Üf, Ya saat kaç oldu? Çok geç oldu yat istersen e Ama yatağa girince de uykum kaçıyor e, kelebek de korkuttu beni Şimdi camı açarım dışarı çıkar sen uyumana bak uyanamaz sabah kalkamazsam ay Allah korusun sınavım var oğlum bırak bu endişeleri de yapmaya git hadi biz seni uyandırırız merak etme Aa, ya sınavda uyursam ne yapacağız oğlum biz seninle Of bilmiyorum baba çok korkuyorum ya biraz daha mı soru çözsem oğlum sen uyudun uyudun uyumadın hepimiz sabaha kadar başında nöbetçiyiz çok da uykum var bu takıntıların peşimi bırakmıyor Ese sabah giderken beni uyandırın. Yok biz seni almadan gideceğiz. <gülüyor> tamam tamam uykum kaçmadan yatayım. İyi geceler. Uyumuş mu? Uyuyor. Uyumuyacak diye çok korktum. Anne baba. Aykutsuz. Kardeşine bakmaya geldik. Uyandıracaksınız. Biraz daha sessiz olun. Ben sana dedim. Kapıyı açmayalım diye. Bak ses yaptı. Durumu iyi gözüküyor. O kadar ilaç aldı ki iyi olsun artık. İyi iyi. Çok güzel uyuyor. Hadi siz de uyuyun artık. Saat bire geliyor. Hadi yatalım. Yedi gibi kalkarız. Aykut. Oğlum. Sen yine de arada bir kardeşine bak. Ne olur ne olmaz. Gözünüz arkada kalmasın baba. İçiniz rahat olsun. Bir şey olursa ben size haber veririm. Kardeşim bana emanet. Tamam tamam. Aferin oğlum. Hadi iyi geceler. Gittiler mi? Gittiler Ali Bey. Kalkabilirsiniz. Benim yüzümden dün gece uyumadılar. Bari bu gece uyusunlar. Bir de sen uyusan. Abi uyuyamıyorum. İçimde bir kıpırtı pıt pıt atıyor. Korkuyor musun? Adrenalin. Ne? Beni uyutmayan şey. Adrenalin salgılıyorum. Adrenalin vücudu ayakta tutar. Zindelik verir. Aslında insanı tehlikelere karşı koruyan bir salgı. Spor karşılaşmalarında yarışmacılara inanılmaz bir güç verir. İyi de sen ne yarıştasın ne de tehlike altındasın. Yarın sabah sınava gireceğim abi. O da bir yarış sayılır. Yarın sabah sınavda herkes aylar süren çabalarının karşılığını alacak. Tabii sen de. Abi nasıl çabaladığımı görüyorsun. Evet. İşte o yüzden rahat ol ve uyu kardeşim. Ay, Ay odada bir şey var. Kocaman bir böcek. Of uçuyor. Ay bir tane de burada var. Kelebeğe benziyor. Evet evet kelebek bu. Hem de iki tane. Uf, akşam salonda geziyordu şimdi buradalar. Birdiler iki oldular. Belki de seni ziyarete geldiler. Moral motivasyon konuşması yapıp gidecekler. Abi beni korkutuyorlar. Ya ne olur pencereyi açıp kelebekleri gönderir misin? Yoksa hiç uyuyamayacağım. Heh, aç şu camı gitsinler artık. Pencereyi açar açmaz gittiler. Mutlu oldun mu? Uf, kendimi çok zayıf ve çaresiz hissediyorum. Belki onlar da kendilerini çok zayıf ve çaresiz hissediyorlardı. Kim? Kelebekler mi? Mehmet 1, Mehmet 2. Şehit dedelerimiz. Anlaşılan dedem de babam da anlattıklarıyla seni etkilemiş. Ah, onlar ne geri döndüler ne de geri dönmeyi düşündüler. Sadece savaştılar. E, tıpkı kelebekler gibi. Ya üf, abi ne alakası var dedelerimizle kelebeklerin? Ya şurada uyumaya çalışıyorum anlattığın şeye bak. Ben de uyumak istiyorum. Gözlerimi kapatınca uykuya dalmak istiyorum. Ya uyanamazsak? Uyanmak için uyuruz. Uyuyan herkese saati gelince uyanır. Şimdi felsefe dinleyemeyeceğim abi. Hadi ben yatıyorum. Aa, yatıyor musun? Daha sana kelemekleri anlatacak. İyi geceler abi. Efendim. Uyandın mı? Ne? Geç mi kaldık? Saat kaç? Ay abla ben olmasam uyuyup kalacaksınız. Güneş çoktan doğdu. Kuşlar börtü böcek hepsi yemek peşinde. Siz hala uyuyorsunuz. İyi de hayatım saat daha yedi bile değil. Kahvaltı yapmayacak mısınız? Sınav saat onda. Evden sınav yeri yürüyerek on beş dakika uzaklıkta. Hadi bir saatte kahvaltıyı hazırladık diyelim. Bir saatte kahvaltı yaptık. Etti mi sana iki saat? Okula yürüdük desen o da on beş dakika. Dokuz üçlere geç Yani iki saat on beş dakikada her şeyimizi ayarlıyoruz. Sınav yerine varıyoruz. Canım ablacığım her şeyi dakika dakika düşünüp planladım. İyi de benim biricik canım kardeşim. Saat altı. Altı bile değil. Altıya üç dakika var. Ne? Gece üçte daha uyuyamamıştım Neriman. Ne olursun bırak biraz uyuyayım. Vay yaramaz. Yine sizi uyutmadı mı? Hayır Ali'nin sesi bile çıkmadı. Ama bu sefer ben uyuyamadım. Ay abla ben seni bir saat erken kaldırdım. Tüh. Neyse sen uyu. Ben seni bir saat sonra yine uyandırırım. Kapat kapat. Demesi kolay. Hadi uyu uyuyabilirsen. Ay Uykum kaçtı bir kere. <gülüyor> sabah sabah bu ne gürültü? Neriman. Geç kalmayalım diye bizi uyandırmak istemiş. Saat kaç? Geç mi kaldık? Of! Saat altı bile değil. Neriman'ın işgüzarlığı işte. Sen uyu. Ben artık bu saatten sonra öldürsen uyuyamam. <gülüyor> Sanki ben uyurum. İnşallah gürültüye Ali uyanmamıştır. Odasına bakalım mı? Aykut bize bir şey olursa haber vereceğini söyledi. Aykut'a bir şey olursa bize kim haber verecek? Cık. İçime bir kurt düştü. Kalk kalk! Hadi gidip bakalım. Aman sessiz olalım. Yavaş yavaş yürüyelim. Bu nasıl gürültü? Aykut uyuyor. Ali nerede? Nerede olacak? Yatağında. E ben yatağında Ali'yi göremiyorum. İyi bakmıyorsun da ondan göremiyorsun. Aa! Gerçekten yok yorguna Ali zannetmişim. Eee nerede bu çocuk o zaman? Yok değil mi? Yatağında yok dedim sana. Peki de tuvalete gitmiştir. Tuvaletin banyonun önünden geçtik. Işık yanmıyordu. Nereye gider ne yapar nerededir? Ay Allah'ım çıldıracağım. Aykut. Aykut. Uyan oğlum. Ne no, no oluyor Ne no oluyor? Ne oluyor? Kardeşin yok. N nasıl yani? Peki, gece yatağındaydı. Şimdi yatağında değil ama. Hani kardeşine bakacaktın? E, yemin ederim sabaha kadar gözüm uyku girmedi. İkide bir dönüp kardeşimi kontrol ettim. En son baktığımda uyuyordu. Emin misin? Eminim tabii. En son kontrol ettiğimde uyuyordu. Nereye gitti bu çocuk peki? Çabuk. Çabuk Aykut kardeşini bul. Anne, baba. Sabah sabah ne oluyor? Neredesin sen bakayım? Yahu seni arayıp duruyoruz telaşlandık oğlum. E, balkondaydım. Boşuna telaş etmişsiniz. Beni de uyandırdınız, of! Bir ceketle bir çıktın dışarı. İnsan üzerine daha kalın bir şey alır. Üf, abartma anne. Ya o kadar da soğuk değil. Ne çok kelebek var dışarıda görseniz. <gülüyor> Dün gece de odada geziyorlardı. Tamam. Olay anlaşılmıştır. Biz dışarı çıkıyoruz. Aykut sen uykuna devam et. Ali sen bir saat daha uyuyabilirsin. Hadi bakalım hadi. Herkes yatağına. Oho saat altı buçuk olmuş. E bu saatten sonra uyunmaz. Yok yok yok. Uyunur. Sen yat uyu. Annenle ben kahvaltıyı hazırlar. Yedi buçuk gibi seni kaldırırız. Şahane. Beni de uyandırın. Seni de uyandırırız Aykut Bey. Seni de uyandırırız. Her şey tamam mı? Son kontrolleri yapalım. Aman aman. Kapının üzerinde anahtar kalmasın. Geçen sene başımıza geleni biliyorsunuz. Boşu boşuna çilingire para ödemeyelim. Sınav kimlik kartı, belgeler. Eksik bir şey kalmadı değil mi? Tekrar mı kontrol etsek? Her şey tamam baba, her şey tamam anne. Ya ne olur önce bir sakin olun. Bakın ben iyiyim. Ya beni de telaşlandıracaksınız. İyisin değil mi? Titremen ateşin geçti. E, boğazın nasıl? Her şey tamamsa kapıyı kapatıyorum. Abi bir dakika. Bir şey mi unuttun? Ne unuttuysan hemen alalım. Geç kalıyoruz. Kapılar kapanırsa dışarıda kalırız. Anne, baba, abi, sınav yerine sizin gelmenizi istemiyorum. N niye oğlum? Yanlış bir şey mi yaptık? Ya, sınava gireceğim yer ya en fazla 15 dakika uzaklıkta. Ya, kendi başıma gidebilirim. A ama nasıl gidersin? Yürüyerek, helimi kolumu sallayarak. İyileşmedin ki ya yolda başına bir şey gelirse, hastalanır bayılırsa... İki gece önce hastanedeydik oğlum, risk atamayız. E geçen sene geldiniz baba, hakkınız bitti. E bu sene gelmeyin, istemiyorum. Öyle şey olur mu? Beraber gideceğiz. Bugün yanında olmayacağız da, ne zaman yanında olacağız? Her zaman yanımda oldunuz baba. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ki. Tek başına seni hayatta göndermem, olmaz öyle şey. Ali ne dediğini, ne yaptığını bilecek yaşta anne. Madem istiyor, bırakalım tek başına gitsin. Olmaz, gözüm arkada kalır, huzursuz olurum. O olmaz. Abi annem rahat etmeyecek. Okulun kapısına kadar sen yanımda gelse ona eve dönersin. Eve mi dönecek? Yanında kalmayacak mı? Cep telefonun, cüzdanın, özel eşyaların. Onları kime bırakacaksın? Her okulun kapısında bir emanetçi var baba. Küçük bir meblağa karşılığı emanet alıyorlar. Hadi artık daha fazla geç kalmadan yola çıkalım. Saat 9'a geliyor. Recep, biz şimdi oğlumuzla beraber sınav yerine gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz Kamuran. Gitmiyoruz. Niye gitmiyoruz? Ya anne ya sınav yerinde tek başıma olmak istiyorum. Tıpkı kozasından çıkan bir kelebek gibi yalnız başına. Aklım hep sende kalacak. Sınav yerine gelsen de aklın yine bende kalacak anne. Yine huzursuz olacaksın. Paraya ihtiyacın olacak. Bende var baba. Ben yardımcı olurum. Gidiyor musunuz? Sadece dua edin bana. Sizden tek istediğim bu. Peki oğlum. Peki. Nasıl istersen. Sen kararını vermişsin. Artık yapacak bir şey yok. Bize düşen seni güzel bir şekilde yolcu etmek. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Anne. Ah, yolun açık olsun oğlum. Güle güle git, güle güle gel. Allah'ım sana zor olanı kolaylaştırsın. Yeliz, Nermin, hayırdır sabah sabah? Yolda Aykut'la Ali'yi gördük. Sınav yerine birlikte gidiyorlardı. Sizi sorduk, evde olduğunuzu söylediler. Ay bir şey mi oldu? Abla, kötü bir şey olmadı inşallah. Çeri gelin içeri, kapı önünde ne konuşuyorsunuz? Konu komşu da bir şey oldu sanacak. Abla ne olduğunu anlatır mısın? Aykut, Ali'yi sınav yerine bırakıp gelecek. E siz niye beraber gitmediniz? Ali istemedi. Ne demek istemedi? Öyle saçma şey mi olur? Bu çocuk hasta, yanında olmalıydınız. Allah göstermesin ya yolda başına bir şey gelir, düşer, bayılırsa. Aykut yanında dedim ya. İyi de Aykut'a nasıl güvenirsiniz? Aykut dediğin düngü çocuk. Hmm, 24 yaşında, üniversite mezunu, akıllı, bir 74 boyunda. Bilgisayar mühendisi olarak bir şirkette çalışıyor. Niye güvenmeyeyim çocuğuma? Yahu siz de yani. Belma sınava giderken babası da ben de yanındaydık. Kapıya kadar götürdük, çıkana kadar da bekledik. İnsan böyle günde çocuğunun yanında olmaz mı? Çocuklara baskı yapmayın diyordun. Şimdi ne oldu Yeli Hanım? İhtiyaç anında yanında olmakla olur olmaz zamanda devamlı yanında olmak arasında dağlar kadar fark var Kamuran Hanım. Bu ne gürültü? Abi, enişte. Ne tartışıyorsunuz sabah sabah? Neden Ali ile beraber sınav yerine gitmediğimizi soruyorlar? Bu mudur bütün derdiniz? Ali'yi yalnız bırakmayacaktınız. Kim demiş yalnız bıraktık? Biz her zaman oğlumuzun yanındayız. Biri geldi. Kapıya ben bakarım. Kim geldi acaba? Belma ile Kerem olabilir mi? Kerem bu saatte kim bilir kaçıncı uykusundadır. Cumartesi pazar Belma. <gülüyor> Top atsan uyanmaz. Kim gelmiş hanım? Aykut. Ben geldim baba. Ah teyzesinin gülü. Hoş geldin. Ali sınava girdi mi? Hoş geldin teyze. Hoş geldin hala. Ay bırak hoşbeşi Ali ne yaptı onu söyle. Sınava girdi. Nasıl girdi? Kapıdan yürüyerek. Belgelerinde eksiklik çıkmadı değil mi? İçeri girerken sağlığı nasıldı İyi miydi? Biraz kapıda mı bekleseydin? Belgeleri tamamdı. Sağlığı da iyiydi. Hatta onu hiç bu kadar iyi görmemiştim. Sanki koşarak gitti sınava. Hiç arkasına bile dönüp bakmadı. Kapıda on dakika bekledim. Sınav başlayınca oradan ayrıldım. Hadi hayırlısı inşallah. Allah utandırmasın. Ali, heyecanlı mısın? Birazdan tercih sonuçları açıklanacak. Niye heyecanlı olsun Kerem? Ali sınavda çok iyi puan aldı. Büyük bir ihtimalle ilk tercih ettiği yeri kazanacak gibi. Kimya mühendisliği. İlk tercihim orasıydı. Hadi inşallah olur. Doğrusunu söylemek gerekirse Ali... ...senin bu kadar yüksek puan alacağını ben bile beklemiyordum. Aa, neden beklemiyordun Kerem? Evet, neden beklemiyordun Kerem? Ali çok çabaladı, çok çalıştı. Bu sonucu da hak etti. Hatırlarsan Belma... Ali bir gün önce de gereksiz yere heyecanlanıp hasta olmuştu. İnkar etme. Sen bile umutsuzdun. Hatırlamıyor musun? Aaa aa, masaya kelebek kondu. Kelebeğe bakın. Ne kadar güzel renkleri var. Çocukken bir kozayı kırıp kelebeği dışarı çıkarmıştık. Hatırladınız mı? Kozadan çıkardığımız kelebek de ölmüştü. Ali de çok korkmuştu. Hala kelebeklerden korkuyor musun Ali? E neden öldüğünü biliyor musunuz? Tırtıl kendisi değil de dışarıdan başkası kozasını kırarsa ölürmüş. O yüzden bırakacaksın. Kelebekler kendi kozalarını kendileri kıracaklar. Sınav sabahı balkona çıktım. Bahçede kelebekleri gördüm. Kendi kanatlarıyla uçuyorlardı. İşte o zaman anladım bir kozanın içinde olduğumu. Nasıl bir koza bu? Kendi kendime ördüğüm, içinde hapsolduğum bir koza. Kozadan çıkabildin mi? Çıktım. Nasıl yaptım bunu? Kozayı örmek için nasıl bir çaba gösterdiysem... ...aynı çabayı kırmak için de gösterdim. Mücadele ettim, çabaladım hiç durmadan, bıkmadan... Dışarıdan kabuğumu kırmak istediler, izin vermedim. Kendi kabuğumu kendim kırdım. Zafer, zafer benim diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Hepimiz hayatımızda bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir mucize, sihir mucize gibi bir şey. Oysa hepimiz çabalarımızın ürünüyüz. Çabalarımızın sonunda kozamızı kırar, olmak istediğimiz kişi olabiliriz. Ne kadar çaba, o kadar sensin. ...bu dünyada her şey çabamızın sonucu. Tercihler belli olmuş. Ne duruyorsun Ali? Baksana. Senden çok ben heyecanlandım. Sorma Kerem. vallahi ben de çok heyecanlandım. Benim de kalbim küt küt atıyor. Galiba bu sefer hastaneye Ali değil... ...biz gideceğiz. Tamam tamam heyecanlanmayın. Bakıyorum şimdi. Sonuç. Sonuç. Baksana bir de nasıl da heyecan yaptırıyor insana. Kazandım. Hem de ilk tercihim olan en iyi üniversitede okuyacağım. Kimya mühendisi oluyorum. İşte hayal perdemiz kapandı. Ali sonunda çabasının mükafatını aldı. Hayallerine doğru kelebek misali kanatlandı. Çok çalışmayı, çabalamayı, korkularla savaşmayı, kendine inanmayı öğrenmesi de çabası. Bu kıssa da böyle bitmiş olsun, nasibimiz neyse payımıza o düşsün. Darısı hayalleri peşinde olan herkesin başına. Çaba adlı oyunumuzu dinlediniz.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 Ateş Karabağ Kerem Arda Albayrak Kamuran Esin Umulu Neriman Benno Yıldırımlar Yeliz Özge Özder Aykut Emre Şen Recep Tolga Yeter Bir başka oyunda yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın sevgili dinleyenler